Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz Güzelcim Hazretleri bu Her peygamberin Ayrı bir özelliği Olduğu gibi Hazreti Aleyhisselam'ın da Çok ilginç bir özelliği var Ölümünden sonra Dirilen bir peygamber Veya Evliullah Acaba neden böyle oldu? Nasıl oldu? Bunu anlamak için önce inşallah bunun evveliyatına bakalım. Neden böyle oldu? Hz. Aleyhisselam Hazretleri Bir insana gönderilen bir peygamber. Bir Nisari kimdir? Şimdi i̇şte buna bakalım inşallah. Beni İsrail İsrail oğulları demektir. Peki İsrail kimdir? Ad-İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu oldu. Biri İsmail Aleyhisselam Hazretleri ki o peygamberin dedesidir. İkincisi İshak Aleyhisselam Hazretleri. Allah'ın emriyle İbrahim Aleyhisselam adetleri ilk oğlu İsmail Aleyhisselam'ı annesiyle birlikte kâbe'nin bulunduğu yere bıraktı. Allah'ın emriyle Peygamberimizin dedesi olacağı için. İkinci İshak Aleyhisselam'ın da iki oğlu oldu. İsa Aleyhisselam'ın da biri İz deniyor. O'na peygamberlik verilmedi. İkinci oğlu, Yakup Aleyhisselam, yani, Hazreti Aleyhisselam'ın torunu oluyor. Ona peygamberlik verildi. Hasi Yakup'un, iki ismi vardı. Biri Yakup, bir ismi de, İsrail idi. Kur'an'da ikisi de geçiyor. İşte, Yakub Aleyhisselam Hazretleri'nin bir ismi de İsrail olduğu için onun evlatlarına İsrail oğulları denildi. Yakub Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. 25 meşhur üsü Aleyhisselam Hazretleri iki kuyuya atılan sonra Mısır'da sultan olan bir peygamber. Yakub Aleyhisselam Hazretleri Kenan illerinde yaşarken oğlu Yusuf Aleyhisselam Hazretleri Mısır'da Sultan olunca yani Maliye Nazırı olunca oğlunun daveti üzerine Yakub Aleyhisselam diğer 11 oğluyla birlikte bütün ailece Mısır'a göçtüler ve İhsari oğulları Hüsnü zamanında Mısır'a yerleştiler. Uzunca yıllar Mısır'da çok rahat yaşadılar. Sonra Mısır firavunlarından ikini Ramses zamanında bunlara bir zulüm başladı. O firavun Ramses Haşa, uluhiyet, ilahlık davasından bulundu. Özellikle İsa'lı olana karşı çok korkunç baskı uyguladı. Doğan şoklarını öldürtü, öldürtürdü. Gördüğü rüya üzerine. Tabi Allah'ın takdirini hiç kimse değiştiremez, erteleyemez, ön alamaz. O da olmaz. allah Teala Musa Aleyhisselam onları peygamberle gönderdi. Uzun bir mücadele sonunda Allah'ın emriyle Hazreti Musa Aleyhisselam İhsari aldı. Mısır'dan kaçtılar. Kızıldeniz'i geçip çöle tih sahrasına ulaştılar. Yakob'un sağlam 12 oğlu var demiştik. Tabii 12 oğlunun evlatları oldu, torunları oldu. Bunlar çoğala çoğala İsrail oğulları da 12 grup, fırka oldular. İsrail oğullarının doğalarında, genlerinde ne hikmese bir hırçınlık var, bir hasetlik var aralarında, geçimsizlik var. Zaten bundan dolayı da, diğer on kardeş, bir sonradan kıskandılar, onu kuyuya atmışlardı. Musa Aleyhisselam Hazretleri, İsrail oğullarını, Denizden karşıya geçirince, şöyle kaldılar. Musa Aleyhisselam Hazretleri, onlar çok çok uğraştı. Sürekli fesat çıkardılar, isyan ettiler, hatta altın buzaya tapındılar Musa Şeyh zamanında bile. 40 sene bunlar çölde kaldılar, istayroldular. Çok korkatılar, e, savaşamayan düşmandan korkan böyle bir insanlar tiplerdi işte 40 sene içerisinde yaşlar öldü orta yaşlarda yaşlandı ya da öldü yeni bir nesil yetişti Hasım-ı ölümünden sonra yerine geçen Yuhuş Aleyhisselam Hazretleri, üç gün sonra bunları aldı ve Kudüs'ü fethettiler arkadan tabi namlusu namlusu derken o çevreye yerleştiler. İsrailoğulları bu on iki grup olarak ki hala bunu devam ettirirler. Birbirlerini kendilerini daha üstün görürler İsrailoğulları. Her ne kadar bunlar dıştan birlik içerisinde görünseler de düşmanlarına karşı aslında işine bunlar birbirini çekemezler. Kıskançlıklar hasettirler. Allah Teala şöyle bize buyuruyor İsra Suresi'nde ayet 4'te. Es-sejjid bismillah. Ve kavlayna ila beni İsraile fil tabi ve kallayna kallaya kesin hüküm anlamına geliyor. böyle buyuruyor, bizler kesin hüküm ile hükmettik yani kadir, kader mübrem ile takdir ettik ki İsrail oğullarına fil kitabı kitapta hangi kitapta? Buradaki lam ı tarif lam ı tarif ahdi harici yani belirli o kitapta bu tabi burada iki anlama geliyor bir fit Tevratı Tevratta anlamına geliyor o zaman anlam şöyle oluyor manası bizler İsailoğullarına Tevratta haber verdik bildirdik anlamına geliyor buradaki Lam -taraf iki anlamına göre de Lehmu anamla geliyor, yani leh mahfuzda, ezelde kesin hükmetik ki İsrail ollarına hakkında letüfsidün fil ardi. Elbette size yer üzerinde fesat yapacaksınız, yapacaklar. Merteyi iki defa vele ta'lünne uluven kebira ve çoğu bir bir ulviyet yücelik, kibirlik, zulüm yapacaklar fesat isi anlamına geliyor yani Allah'ın emirlerine zamanın peygamberine asi olacaklar isyan edecekler, haramlara, günahlara dalacaklar bu şekilde fesat yapacaklar. Gerek kendi aralarında birbirlerine karşı bir büyük delme, onur, gurur, gibi yapacaklar. Ve bir de başkalarına karşı da zulüm, baskı yapacaklar. Buradaki hüküm de şudur. Yani İsailoğulların böyle tıkarı zaman Onlara baştan gelecek olan belayı yazdık anlamına geliyor. Feiza cavardu ulayuma. İşte bu iki büyük fesatten. Birincisi evre meydana geldiği zaman Hazreti Şeyyâ aleyhisselam Bahadır, İsrail'de peygamberlerinden Kur'an'da ismi geçmeyen bir peygamberdir. İşte onun döneminde genç İsrailoğulları hiçbir zaman huzurlu, sakin yaşamamışlar, yaşayamamışlar. Yani sürekli kendi aralarında, başkalarıyla böyle çekil, zulüm, çelişkili, tartışmalı, kavgalı Savaşlı öyle yaşamışlar. Fakat iki defa ise çok büyük fesat çıkaracaklar. Zulüm, baskı artık aşırılığa kaçacak. Mevlam buyuruyor feyza ca'i va'du ulahuma iş İsrailoğullarının ilki ilk böyle büyük fesatları beden çıkarınca ve asna aleyküm ibaden lena Allah buyuruyor. Üzerinize bir bela olarak Mevlam buyuruyor. Kullarımız üzerinize yürüteceğiz, bahsedeceğiz, çıkaracağız. Öyle kullar ki ülü besin şedidin. Be savaş demektir. Ülü de savaşçı savaş sahibi demektir. Gayet savaşçı, şiddet, çok güçlü kuvvetli, önünde durulamayan bir milleti, toplumu savaşçıları üzerine salacağız Mevlan buyuruyor. İşte budur adetullah. Budur sünnetullah. Bir millet, bir toplum dininden koparsa, kitabından koparsa Peygamberin yolundan gitmezse Allah onlardan bereketini de kaldırır. Doğal dengelerde bozulur. Yine adat olan biri de onlara Rabbim, bir diğer düşmanı Allah'ın başına musallat eder. Bela kestirir. Fecası hilale diyar. Bunlar fecasü Size arayacaklar şiddetle hılale diyar evli aralarından bile yani sokak savaşları olacak ve kâne va'dem mef'ûlâ bu da Allah katında yerine getirilmiş olmuş bir anlamındadır Mevla buyuruyor. Peki bu olay nasıl oldu? İşte Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra da bazı peygamberlere geldi fakat Yahudi milleti, İsrail hiçbir zaman dinlerine sad kalmadı, kalmadılar sürekli ihtilaf, bozgunculuk, azgıncılık, zulüm, baskı, zorbalık hep bunlarla dövüşüler ve işine gelmedi zaman da çok peygamberlerine kesildiler ödüldüler onlara doğruyu söyleyen alimlerin de ödüle kestiler Bunun ise Allah Teala bunların başına Babil hükümdarı Butan Nasır denen hükümdarı Allah bunların başına musallat eledi bela olarak Babililer o dönemde çok savaşçı çok çetin önlerine durulmayan bir ordu birlikte varmış bunlar Babil'lerin işte Allah'ın izin vermesiyle allah Teala'nın onların gönüllerine bu duygu vermesiyle bu da denen o da tabi müşrik o da kafir gerçi bir atasözümüz vardır sizin hakkından İmansız gelir diye bir atasözümüz vardır. O da öyle oldu. İşte Babilliler. Onlar da müşriktir, onlar dinsizdi, onlar da imansızdı. Yalnız çok katı savaşçılardır. Merhametsiz. Çok güçlü, kuvvetli. Öyle savaşlardı. Bunlar kulise saldırırlar. Saldırırlar öyle saldırırlar ki Kudüs'e ki aksa yıktılar yaktılar evleri yıktılar ağaçları kesiler insanları kılıçtan geçirdiler o kadar ki artık sokak aralarında evlere kaçanları yakadılar bulduğunu kesiler sonra kalan kadınları çocukları da Esir olarak Babil'e götürürler bunlara da. 70.000 esir götürürler Babil'e. İşte Hazreti Üzeri Aleyhisselam, Dayan Aleyhisselam Hazretleri'de o zaman henüz daha gençti bunlar. Bunlar da esirle arasındaydı bunlarda. Bunlara Babil'e götürürler. Orada tabi çocuklar, kadınlar, Onlara takdüm edildi. Diğerleri ise altları zindana. Bunlar Babil'de eseratiyken Hazreti Aleyhisselam gizlice zindandan kaçmasını başardı. Orada bir merkebe bindi. Bir merkebe bindi oradan ve Babil'den Kudüs'e geldi. İşte Mevlam şey bize böyle buyuruyor. Bakara suresinde bu konuyu ayet 259'a Bakara suresinde sevgillah Ev kellizih mer'ala şu kimse hali görmedin mi Mevlam buyuruyor şu kişi halini bu kişi ne yaptı burada isim geçmiyor isim mevsul ile Mevlam bize bunu buyuruyor Tabi müfessirlere göre bu Üze aleyhisselam Ali sallallahu aleyhi idi. bindi, babi zindanından kaçtı, Kudüs'e geldi. Merre ala kariyetin bir kariye, bir kasabaya yani Kudüs'e geldi orada. Vehe kaviyetin Ala Urushia veya o o zaman kudu şehri, Khawietun Ala arş üzerine yıkılmış, arş çatısı tavana. Haz Üzeyir Kuruş'a geldi, merkebiyle şöyle şehri dolaştı. Tabii Doğu büyüdü yer, merkezdi. Şehri dolaştı, baktı. Meclide Asar diye bir şey kalmamış. Yakılmış, yıkılmış. Ne kadar terat varsa onların hepsi yakmışlar Babil asker, ordu askerleri. Evleri yıkmışlar. Evlerin çatıları, tarasları çökmüş. Üzerine duvaları yıkılmış. Yani arşede tarası, çatısı evlerin çökmüş. Doğru yıkılmış Kudüs şehri bomboş şehir. Hiç insan yok Kudüs'te, kimse yok. Arab bir şehir. Evler yıkılmış, bazları yakılmış, meşhale yakılmış, terötar yakılmış. Bağlar, bahçeler, üzüm bağları onlar perişan bir halde. Kahle. Hz. Aleyhisselam böyle ibretle baktı, gezdi, gezdi. Tabi çok duygulandı, üzüldü ve şöyle dedi. Enna nasıl yuhi hazillahu Bade evdia. Bu şehri ölümünden sonra artık şehir harap. Yani ölüm burada bir harap anlamına geliyor. Şiir tamamen helak olmuş, harabiyet halinde şehir. Bu ölen bu şehri, yıkılan bu şehri, bu insanları Allah Teala acaba tekrar nasıl diriltir bunları? Yani bu şehre nasıl, gelirler mi? Bu Kudüs şehri tekrar bir kasaba olur mu? E, mamur bir belde olur mu acaba diye, hatta nasıl olur diye merak etti. Yüzey Aleyhisselam Hazretleri böyle düşündü şehrin biraz kenarına geldi karnı acıkmış acıkmış ama tabi ekmek yok orada yalnız üzüm incir mevsimi imiş tabi kimse kalmadı için kasabada incir ağaçlarında incirler yarada dökülüyor o kadar incirlere boğulmuş üzümler de olmuş bağlarında Hazreti Aleyhisselam Önce incir toplu ağaçtan seçti, engiden topladı. Oturdu, yedi bunları. Tekrar topladı yine. Koydu yere bunları. Sonra susadı. Baktı ki, üzümler o kadar bol olmuş üzümler. Üzüm topladı. Üzüm suyunu sıktı bir tasa. içti içecek kadar. Ama bitiremedi. Çok geldi. İncileri Kala inciri koydu oraya. O sırttığı yani şırh yaptığı üzüm suyu tasla kaldı. Merkebini de merkebini de bir ağaca bağladı. Kendi bir ağaca yaslandı. Şöyle iblete bakıyor etrafına. Şehir ölmüş. Arap haline şehir. İnsan cim, bir şey göremiyor. Hiçbir şey göremiyor. Bu ölü şehir tek nasıl dirilir acaba? İnsan nasıl buraya gelirler diye merak ederken ağaca yaslandı, uyudu, uyuk oldu. Fehmatallahu miyeti amin. Fehmatahullah. Allah Teala Hazreti Zeyn'in orada öldürdü uyku halinde Allah Teala'yı kavzetti etti. Yüzey Aleyhisselam Hazretleri eğer uyanık halinde ölse ölürseydi, tabii ölümün belirtilerini görecekti, azzeini görecekti, öldüğünü bilecekti. İki türlü ölüm vardır. Bir uykudaki ölüm. Kim öyle bize bunu bildiriyor, başka açıklamasını da Allah tarzı olarak kabz edecekim evlame allah Teala hangi ruha, hangi kişiye Mevlam ölüme taklit etmişse Allah o kişinin ruhunu alıyor, bedene geri vermiyor. O kişi o anda öldüğünü bilemiyor bile. İşte Hz. Yüzey Aleyhisselam Hazretleri de uyku halinde ruhu alındı, alındı. Allah-u Teala bunu Ölüm halini verdi. Ne kadar? Miyete amin tam yüz yıl tam yüz yıl bir asır ölü kaldı. Fümme ve Allah'ın tekrar sonra diriltti. Mevlam'ı tekrar diriltti. Hazır Hüseyir ölü, ölü halindeyken 100 sene zarfında tabi dünya değişti. Haritalar değişti, devletler değişti, her şey değişti. Bu İsrail oğulları 70 sene 70 sene Babil'de Esra yaşadılar. 70 sene. Neden? Ceza olarak onlara. Ceza olarak onlara öyle 7 sene değil 7 gün değil 7 gün değil allah Teala onlara toptan ceza verdi Mevla. Allah ona toptan ceza verdi. Bunlar yaptıkları azgınlıklarının zulümlerinin zorbalıklarının ve Allah'a isyanlarının karşı olarak bunlara böyle böyle bir ceza verdi Mevla onlara zaten pek çoğu kesildi kılıçlarla kesildi ki Kudüs'ün soğukları her tarafı kan gibi akmış, olmuş, akmış. Hatta Hz. Aleyhisselam Kulise'ye geldiği zaman da henüz daha yerde ölüleştiği vardı her taraf. Tabii vahşi kuşlar, şunlar bunlar iyiyorlar, kopuyorlar, parçuyorlar, kokuşmuşlar. Bütün Kudüs caddeleri soğukları İnsan ölü leşleriyle dolmuş şartlar üst üste dolmuş ve bunun dışında öldürülmeyenden de 70 bin kişiyi de alıp Babile götürmüşlerdi. Aradan 70 yıl geçti. 70 yıl geçince aradan bu arada Babil hükümdarlık en güçlü hükümdarları Buthanasır o öldü. O arada İran'da kurulan Pers devleti güçlendi, kuvvetlendi. güçlü kuvvetlendi ve İranlılar Pers devleti Babil'lere saldırdılar. Saldırdılar, Babil işgal ettiler, fethettiler, aldılar Babil'i aldılar, daire yürüdüler. Tabi Allah'ın hikmeti olarak allah Teala Babil'i alan... ...ve bu devleti yıkan... ...İran hükümdarının... gönlü Rabbim... ...bir merhamet verdi... ...acıma duygusunu verdi... ...ne kadar Babil'de... ...esaret hayatında yaşayan... ...İsrailler varsa... ...hepsini affeti ...bağışladı... onlara sebep bıraktı... ...onları kurse gönderdi... ...hatta bunlara para yardım etti... ...asker gönderdi... Kurus'un imarı işin, onarım işin yardımını etti. Ve İsrailoğulları yaptıkları zulümlerinin, zorbalığının, isyanlarının bedelini öldüten sonra 70 sene ki pek şu ölme koşuluyla tabi ölenler de onlardan, kiminin babası, kiminin oğlu, kiminin kardeşi bu şekilde çoğu yakınını kaybederek o acıyı da duyarak 70 sene bugün hani bedel ödeten sonra Kudüs'e döndüler. Döndüler e, İranlıların da yardımı ile tekrar Kudüs'te 50 yaşları tekrar tabetiller, evlerini tekrar onardılar, yolları açıldı, e, aileler kuruldu, dükkanlar açıldı derken tabi bu Kudüs şehir gelişti. İşte İsrailoğları kulise dönüşünden onların 30 sene sonra 30 sene sonra Allah Teala az üzeri uyandırdı. Onların tekrar ruhunu iade etti. Bak tekrar canlandırdı. Biliyorsun bir de Eshab-ı Kehf vardır. Onlar bir mağarada 309 sene Uyudular. Onlar ölmediler, uydular. Uyku nedir, ölüm nedir? Uyku da insanın bilinci gider. Şuur insandan gider. İnsanın dış dünya ilgisi kopar, kesilir. Ama insanın iç organları sisteme çalışır. Yani solunum sistemi çalışır, dolaşım sistemi çalışır, onlar çalışırlar. İşte esnaf-ı kef, onlar öldürülmediler... Ona Rab'bim uyku verdi. Uydular. Aleyhisselam ise Allah bunu öldürdü. Öldürdü. Yani organı tamamen durdu ama bir yeri çürümedi. Allah Teala onu da insanların gözden sakladı. Kimse onu göremedi. Yattığı yerde, öldüğü yerde. Rabb'im uyandırdı, tekrar ruh verdi. Ruhunu iade etti yani. 100 sene sonra tekrar dirildi. Az üzer Aleyhisselam sanki uykudan uyanları gibi kendine geldi. Nasıl uyuyan kişi rüyalar gören görüyorsa o da öyle bir halde kendine buldu. Ruh verildi, dirildi. Sanki uyanıyor. Öyle yaptı. kalktı baktı. Aa Etrafında bir gürültü etrafında. İnsanlar, hayvan sesleri, insan sesleri filan. Şöyle durup oturup baktı. Uzaktan baktım Evleri gördü. Çarşılar, evler, gelenler, gidenler, arabalar, şunlar bunlar, konuşmalar, koşulmalardan. Allah Allah şaşırdı bu kendi kendine şimdi. Bu ben hayal mi görüyorum acaba dedi. Bu Kudüs şehri ölmüştü. Burada tek canlı yoktu burada. Ev yoktu burada ne olmuş ne derken allah Teala buna sordu ya Mevlam melek melek buna sordu kâle kemlebiste ne kadar sen bu halde kaldın öldüğünü bilmiyor ona melek ya Allah-u Teala Mevlam, direkt Allah-u vahiyle sordu ya Üzeyir sen ne kadar kaldın bu durumda öyle halinde hala. Dedi ki o cevaben levisli yevmen bir gün uyup kalmışım dedi kendine. Bir gün dedi. Niye böyle dedi? Yattığı zaman kuşluk vaktiymiş. Yani bugün saatlerle 9-10 arası. Öyle bir şekilde yattığı zamanlar kuşluk vaktiymiş. Kendine gelince güneşin battığını zannetti. Hafif loş bir karanlık batmış bir gün tamim uyumuşum dedi. Ey baldayım. Sonra dikkate baktı. Henüz da güneş bakmamış. Demek ki bir güne değil dedi. Bir günün bir kısmını uyumuşum ben dedi. Bay uyumuşum ben dedi. Kale. Ona Mevlam buyurdu. Belli biz de miyeti amin. Hayır ya üzer. Sen bir gün veya bir günün bir kısmına değil de sen tam yüz yıl, yüz yıl Böyle, bu halde kaldı. Bu şey kaldı. Fenzur bak. ila ta'amike ve şerâbike. Yecine bak dedi böyle. Bak yecine bak dedi. Topladığı incirlere baktı. Yine topladığı gibi ne toplamışsa aradan yüz yıl geçti halde incirler aynı şekilde topla zili kapanmış gibi ve beşer adike içeceğin o üzüm süren bakıyordu. bak buyurdu lem yete senne hiç bozumamışlar sanki üzümü daha yeni sıkmış incir taze yeni ağaçtan koparmış gibi bozumamışlar değişmemişler aynı kalıyorlar vanzu ila hemarike ve Mevlan buyurdu ya üzir bir de merkebine bak bir hemen yakına bir ağaca bağlanmış. Ona bak. Velineci aleke ayetten linnâ sevme. Seni insanlara bir ayet kımak için bunu yaptım Mevlam diyor. Velineci aleyke seni kımak için ayetten insanlara bir ayet alamet. Bir mucize. İçin bu şekilde seni böyle burada öldürdüm. Vendur Merkebine ilgazami. Merkebina baktı, merkebini bağladığı yerde göremedi merkebini. İnciler toplay gibi duruyor taze. Üzüm suyu şar gibi tap duruyor. Merkebina baktı, Tabi bir şok geçirdi ama öyle bir hal gelirken sene. Merkebina baktım, merkebi yok yerinde. Belan buyurdum, vens ilerle Merkebinin kemiklerine bak Mevlam buyurdu. Keyfe nünsüz ya Nasıl onlara biraz toplayıp yerlerini ekleyeceğiz. Merkebinin kemikleri de çürümüş ama. Toz olmuş. Etrafı dağılmışlar. Toz olmuş, dağılmışlar. O arada Yüce Mevlamız e'almik Allah'ın Mevlamız. Azamet Mevlamızın tabii. Mevlam bir ...rüzgar verdi... ...her yönden karşı esen rüzgarla beraber... ...o merkebin... ...çürenin kemikleri... ...tozcuklar halinde... ...bir araya geldiler... ...her biri yerli yerine... ...nasıl anlar hamledi... ...her hücre belli organa gidiyor... ...yerine gidiyorsa... ...işte bu merkebin... ...önce tozanı kemikleri gelirler... toplam bir araya geldiler... ...hepsi yerli yerine yani kafa kemiği, omurga kemiği, ayak kemikleri, iskeleti oluştu. Sümme neksühe lahma. Bak, nasıl oluştu et giydireceğiz. İskelet oluştu. Kupru kemik ama. Nasıl ki Mevlam, kuru ağaç Mevlam yaprak görüyor, kuru ağaç baharda çiçek kaşığı meyve veriyorsa o kudet, azamet ki Mevlam bu iskerd, kur merkebe allah Teala et giydirdi. Et derken sinistemi, diğer sinistemi oluştular. üzerine deri oluştu, tüyere oluştu. Ve merkep ayağa kalktı, bağırdı. Alırma başladı. tebe tebeyyene lehü. Ne zaman ki bunlar oluştu apaçıkça. Onun karşılığını oldular hale. Dedi ki Aleyhisselam ben şunu iyi bildim ki şu anda Allah alakülü şeyin kadir. Allah-u Teala her şeye kadir muttaktır. Onun her şeyi gücü yeter. Yani ölüü diriltir. Ölen kasabaya Rabbim ihyağete tekrar. Hazreti Aleyhisselam Yüzey Ersem Hazretleri bu şekilde kendine geldi. Merkebine bindi. Kuyusunun merkezi içine şimdi girdi. Gezmeye başladı. Aşağı yukarı yine aynı çarşılar, aynı mahalleler. Bunları değiştirmemişler. Böyle gezerken kendi mahallesini tanıdı. Tabi evler değişmiş, şekiller değişmiş fakat evinin yerini bellediği için evini tanıdı evine geldi baktı evinin önünde kapının dışında çok acüze yani çok ihtiyar yaşlı bir kadınca oturuyor ama kadıncağızın ayaklara kötürülmüş yasamış kendisi oraya ve yine bu kadıncağızın ilk gözünü görmüyormuş, kör olmuş gözlerinde Aziz kadına selam verdi. Kadın tam bir göremi ve aleyküm selam dedi. kadını sordu. Bu ev, Yer'in evi mi bu ev dedi. Kadına dedi, Allah Yer'in öldü yüz yıl olmuştur belki de. Nereden Yer'in aklına gelin soruyorsun bana. Dedi kadın. Dedi kadına üzeri benim dedi kadına. Yer'i benim. Sen misin? ve ben müzeyir. Üzeri e, öldü de biz habaldık dedi. Ondan bir habere gelmedi. Yüz yıldır ondan bir habere gelmedi. Onu ölü biliyoruz. Evet, ölmüştün. Allah ben dilim Tamam dedi. Üzeri benim dedi. Kanıtı ki, eğer sen üzeyirsen, bu sözüne gerçek doğru söylüyorsan, az üzeyin. duası müzeyir yaptı. Allah ne dua derse. Duası kabul olurdu. O anda Allah dua et de Allah ben gözlerimi açsın. Seni gözümle göreyim de o zaman tanırım seni buyurdu Hz. Selam Allah tarafı dua etti mübarek parmağın tükür kaldı kadın gözlerini sürdü kadının gözleri açıldı. Normal gördü baktı tamam dedi. Üzerin gençliğine aynı şey Ama aradan 100 yıl geçti ardından dedi. Abi ne haldeyim dedi böyle Kadın 120 işlemiş kadın. Sen nasıl böyle olursun? Ama sen çok gençsin. Eski haldesin üzerin sanki böyleydi. Dedi. dedi ki yine kadın e Allah'a dua et de, Allah ayağıma da sağlık versin de ayağa kalk yürüyebileyim. Dua etti. Kadın ayağa da kalktı. Bu sefer peki kim vardı benim? Evlatlarımdan işte feryal oğlun hayatta sağ, feryal oğlun sağ, işte torunları torunlarım var. Kadın içeri girdi, çağırdı Hazir oğullarını, çağırdı onları. Gelin bak, bak babam üzeri gelmiş. Hazir Aleşselan tabi öldüğü yaşta kaldı, yaşlanmadı. Bir bayeti 25 yaşındaymış. Bir adet 50 yaşında. Artık tam kesin bilmeyen yaşı. Hangi yaşta ise, hangi yaşta Allah Tavallı'nın ruhunu almışsa, o öldüğü durumdaki halde kalmış. Saçları simsiyah, sakalı simsiyah, Tabii büyümüş tınaklara sakal da büyümüş öyle olduğu için ama simsiyah, genç. Kendisi, oğlu geldi, oğlu tabi yaşından fazla. Oğlu 2000 olmuş. gözleri zor görüyor, Böyle kamburu çıkmış olurun, her tarz sağ sakalları beyin içerisinde. Baktı e, Üzeir sen misin, babam sen misin? Nasıl olur dedi, bak ben olurum bu şekilde. Torunu geldi, torun 90 yaşlarında küstür yaşlarında, torunları geldiler, bu bizim dedemiz mi diye, ama genç çok genç tabi. halka duyuluyor bu. İşte Üzey'ir öyle biraz dirilmiş. E, halka hakka duyuldu, halk Ama inanamıyorlar. Acaba üzeri sevmişsin ama nasıl bu gençlerden? Sonra aklına geldi, dediler ki az Üzey'i dediler Tevrat'ı ezber biliyordu. Tevrat'ı ezberlerler. Çok az ki ezberleri ezberi. Tevrat yazıyormuş elleriyle kitap halinde. Fakat ezberleyen çok azmış kitabı azmış dediler ki Üzeyir Tevrat'ı ezber biliyordu e, oku bakayım dediler okumaya başladı okumaya başladı ama tabi bu nasır askerlerle beraber kurus yıkı yıkınca ne kadar Tevrat varsa onu hepsini yakmış Tevrat kalmamış Ha, unutmuşlar Tevrat'ı. Unutulmuş Tevrat. Tabi insanlar dinsiz bir yaşamda. O durumları o anda. belki ki birbirlerine evet derler Tevrat diye bir şey okuyor ama acaba bu gerçek Tevrat mı ama? Şimdi gerçeği bilemiyorlar. Oku derler, okudu. Okuyor. Acaba okuduğu gerçek mi acaba? Derler acıyor. Acaba yalandan mı okuyor. Derken Birdeki aralarından ben dedi, deden duymuştum dedenden dedi. Butun Nasar odusuyla kurusu basıp her yak yıkarken deden dedi bir terat nüsrasını yani kitabını filan tepede bir ağacı altına gömmüş dedi. Gidelim bakalım dedi. Orada terat duruyorsa dedi. Onu çıkaralım bakalım. Okuduğuna uyuyor bakalım. Oraya gittiler. Gerçekten oraya tersi buldular. Buldular. okuma Okumayı bilenler. Oku bakalım ezber dediler. Hazır Ceyr okudu tabi. Baklar aynı batıp, o inandılar ki bu Hazır Ceyr dediler. İnandılar. Ama tabi burada ifsat Yani ahşılar gittiler. Haşif adam oldu dediler. Yağdılar tabi sapatılar Bu konu tebessüde geliyor ayrıca geliyor. Şimdi gelelim inşallah yine bir İsrail oğullarına yani Yahudi milletine gelelim. Mevlam şöyle buyuruyor Esebillah Fümme rededan lekümül kerrete aleyhim. am buyuruyor. Ey İsrail oğulları Fümme sonra tekrar sizleri onların üzerine yani düşman üzerine Meryem buyuruyor galip kıldık üstün kıldık 70 yıllık bu cezadan sonra yadan sonra Meryem buyuruyor merram sebebini verdi tekrar sizi kulise döndürdük tekrar size güç verdik kuvvet verdik hatta düşmanınızı üstün kıldık ve em dedi naküm yardım ettik Mevlam buyuruyor benvalim ve benine mal evlatlar. bunların malları birden çoğaldı Mevlam bereket verdi onlara bereket verdi malları çoğaldı Hz. Aleyhisselam'ın da tabi onlara yardımıyla ile tekrar döndüler yine Allah'a emrede döndüler Allah da bunlara bolluk verdi bereket verdi hayvanları, davarları, bağları, bahçeleri, mahsulleri, ziraiti, her muazzam muansam bolu bereketli bunlara zengin refah kavuştular ve benine o kadar çok insanları öldürüldüğü kesildiği halde veriyor onlara çok da evlat verdi. Hem benin erkek Allah evrenlerin anlamına geliyor. Yani doğum oranları birdenbire çok oldu, bir nüfus patlaması oldu bunlarda. Şimdi tabi bu konuya bakarken aynı zamanda bir de kader açısından bakalım bu konuya. Demek ki Allah-u Teala bir millete, bir topluma, Allah-u Teala dilerse Mevlam... Onlara Mevlan bolluk verir, bereket verir, refah sevinmeyi arttırır. arttırır. Yine Mevlan derse bir toplu Rabbim nüfus patlaması olur, çoğalır. İşte onlarda birdenbire nüfus patlaması oldu. Allah deyla kadınlara bazen bir doğum hali verdi Mevlan. Kadınlar Rabbim sağlık verdi, sıhhat verdi. Onlara Rabbim doğumlarını da çok kolaylaştırdı. Öyle efendim işte aşırı doğum sancıları yok sezeryan yok olmalı böylece şey. Gayet rahatça çok kolay doğum yaptılar ve sık sık doğuma kaldılar. Bunların sayısı arttı. ve anla hüküm ekten efira. Mevlâsileri cemaat olarak sayısı oluşturur da düşmanlar çok yaptık öyle mi diyor. Ve onlar şöyle yapıyordu in ahsentüm eğer güzel iş yaparsanız inancınız güzel olursa ameli salih işlerseniz yani ibadetinizi yaparsanız ahlakın güzel olursa aranızda güzel geçinirseniz ve insanlara karşı idarlarsanız ahsentüm li'en füsüküm aslında bunu kendinize yapmış olursunuz yani bunun sevabı bunun dünyadaki karşılığı yine kendinize. Zin <gülüyor> es eğer kötü davranışta bulunursanız Allah'a isyan ederseniz peygambere karşı gelirseniz dininiz yaşamazsanız aranızda kavga savaşı çıkarsanız felaha bunun da cedası yine nefsinize eksiz aittir velah İsa gelir ahireti. buyurdu. ikinci vaada geldiği zaman. Melan buyurmuştu bunlara ya İsrailoğları iki defa çok büyük bir üzülme edecekler. Aşırı saldırı, baskı, zorbalık yapacaklar. Tam iş işden çıkacak böyle. işte İşte bir işte böyle oldu bu şekilde oldu Allah onların başlarına Babillere gönderdi çok katı savaşçı olan Babiller. olan onlara göre gönderdi neşri yaktılar, yıkılılar evlerini yıkılılar, insanlarını kestiler, doğrulan insanları esir aldılar ve bunun bedeli ancak 70 senede ödendi, tekrar Mevlam bunları eskilerine döndürdü hatta eskilerine daha iyi oldular. Refah diye çoğuldu, insana çoğuldular. Ama Mevlam buyuruyor, ikinci vaata geldiği zaman, yani ikinin tekrar sizler, yine böyle azdığınız zaman, zulme, zorba başladığınız zaman, onun cilasının vakti geldiği zaman, liyesü uçukum, yüzlerinizi kötüleştirecekler, karartacaklar. Yani yüzünüzden bir kötümserlik okuracak yüzünüzden. Bir insan iyi bir haldeyse yüzden belli olur. Gülümser, tebessüm eder. İnsan sıkıntı darda, zahmette, çile ise yüzden belli olur. Vel yedü hulur meşride yine ikinci defa ceza olarak yine mesaseye girecekler düşmanlarımız. Kema dekhal evvelen merre ev defa Babil'e girdiği gibi. Bu iki defa nasıl oldu muhtemelen din kardeşlerim? Yahudilerin doğasında rahat duramama vardır. Doğalarında. Sürekli hareketlilik, baskı, zulüm, zorbalık, kan dökme. Hem kendi aralarında vardır. Tabi düşman karşısında ne kadar birlik görünseler de aslında bunlar birlikler değildir bunlar aslında. Çünkü 12 kabileden meydana geliyor bunlar böyle. Hale böyledir bunlar böyle. yakın 12 iki oğlunun bunlar zürriyeti bunlar, bunlar. Birbirini sevmezler, birbirini çekemezler. Aralarında bir üstünlük taslama, büyük taslama davaları vardır. Bir de bunun dışında Yahudi inancına göre Yahudi olmayan diğer millete insanlar, haş Allah korusun, hayvan sürüleri gibi, bilki türleri gibi, sen Yahudinin yarına yaratılmış onlara göre, yani Yahudi inancına göre, esas insanlığın özü Yahudilik onlara göre, onlara göre Yahudilik yakma işten başladı peki, onda beri nice insanlara geldi, niçin nice peygamberlere geldi beri, zavallılar. Bunları tabi gözlerde ediyorlar bunları. Hayale dalmışlar. Zavallılar. bu buyurdu ikinci seferde tekrar azdığınız zaman azdığınız zaman evvelkisi gibi yine Mevlam bir, bir düşmanı göndereceğim. Göndereceğim. Yine Meclis'i yakacak, yıkacak. Evlerinde yakacak, yıkacak. Sıkılıştan geçirecek. Geçirecek. Bu ne zaman oldu? Yahudiler tabi arada yine bu hale dövüşlerin, kakıştılar, etrafa saldırdılar, şu bol derken böylece. Arada bir devamlı buna başlayan belalar geldi. Fakat en belaları şöyle oldu. Yahya aleyhisselamı kestiler bunlar. Yahya aleyhisselam peygamberken böylece. O zamanki Kurus'taki Yahudilerin emiri başta kim ise o gayrimeşru bir evlenmek istedi yani öbeği kızınla evlenmek istedi ya, baştaki kişi hükümdarları Yahya Aleyhisselam'a sordu Tabii peygamber fatva verdi o kız haramdır buyurdu senin öbeği kızındır o nikaha düşmez haramdır diye buyurdu fakat kızın annesi, yani hanımı, kızını vermek istiyor buna, vermek istiyor. Kendi yaşlanmış, başını almasın da saraya başkası gelmesin diye kıskançlığından kızını vermek istiyor hükümdara. Kızına ta böyle süslüyor, püslüyor, gayet şeffaflar, inceler giydiriyor ve hükümdarın yanına bunu gönderiyor. Ona çok şarap içtiriyor ben derken. Tabi o da şarabın etkisiyle ve cinsel gelen bir gerilim baskıyla kızı sayılmak isteyince. Kız bana dokunma. Benim bir şartım var. Eğer Yahya'yı ya, ya, başını kesirsen sana teslim olurum diyor. Bu şekilde işte Allah korusun. Yahya Aleyhisselam'ın getirttiği yere yatıttırdı, elleri bağlattı ve başını Allah korusun koyun keser gibi kesir boğaz Yahya Aleyhisselam'ın. Yahya Aleyhisselam başı ayrı şimdi bedeninden. Şam'da Meşridi Emevi'de işinedir kabir şerifleri. Orada başı ayrı mezarda tabii. Bu arada Zekr Aleyhisselam'ı öldürürler. Hz. İsa Aleyhisselam'ı da öldürmeye teşebbüs ettiler. Sürekli aleyhinde bulundular, iftira ettiler, saldırdılar Hz. İsa da. İsa Aleyhisselam da evine baskı yaptılar. Allah da İsa Aleyhisselam'a gözlerini sakladı, göğe kaldırdı. Onun yerine Hz. İsa'yı ihbar eden bir kişiyi tutular, Onu çamaya girip onu öldürürler. Bunun üzerine Haz İsrâhîm'in ölümünden 40 sene sonra, bakınız Allah Teala mevlamız acele etmiyor müslümanlar, etmiyor Neden? Allah Teala'nın ezelde takdir ettiği, yani Allah ezelde belirlediği bir zaman vardır. Bir zaman vardır. Allah Teala o zaman gelmeden kulun cezası vermem mevlam. Ve bunlara yine bir zaman tanıyor. Tevbe edip gerçeğe dönmeleri için. Fakat Yahudiler tamamen sapıttılar. Artık bölündüler, fırkalaşıyorlar, zulme başladılar, haramlara daldılar. Tam işlerine çıkınca Haz-ı İsa'nın güve kaldırılışından 40 sene sonra Roma devleti o zamanın en güç devleti Roma, İran. İki devlet var derizinde. Roma devleti, Kulüs'ü e saldırdı. Saldırdı. Aynı Babil'ler gibi onlarda Meşlid-i Aksa'yı yıktılar. Etrafını yaktılar. Evler yıkıldı. Ağaçtaki hayvanlar öldürüldü. İnsanlar öldürdüler. Yakalı insanlar kester, kılıçtan geçirirler. Ve kalanı da Hepsini esir aldılar. Bunlara başkali sürdüler. Kudüs'te bir Yahudi bırakmadılar. Hem yani bunları Romalılar dağıttılar bunları. Yani amaçları bir soyu kırımı idi. Yani bu Yahudi milletinin insanlık için bir zarar olduğunu anlamışlar. O günkü Roma. Gerçi Roma da dinsiz adamları. Onlar kutperest sonlarda. Fakat Tabi Allah onlar bu imkanı bu sitede verdi. O günkü Roma devletin görüşüne göre bu yağdırık yer insanlık için bir zararlı, bir fitne hücür yuvası diye bunları yerinden dağıtmışlar. Mısır'a, Anadolu'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya oraya buna dağıtmışlar bunları tamamı dağıtmışlar bunları ki zamanla böyle bir erip gitsinler diye dağıtmışlar bunları. Peki sonra böyle kaldı mı bu? Kalacak mı bu şekilde bu? Kur'an ne diyor buna şimdi? Biliyorsunuz İsrail delirsiz kaldı. O zaman delirsiz kaldı. Rabbim bir buyurdu ama Kur'an'a bakılmış. Yani onda öyle buyurmuştu öğlen zamanında da. Asa Rabbüküm en yerhamüküm. Mehlân buyurdu. Öyle kalmayacak. Evet, Roma'nın, devletin amacı, İsa'yla tamamen yeryüzden silmek. O ırkı yok etmek. Amaçları bu şekilde mübarece. Dağıtmışlar, perakende dağıtmışlar, yok olması için. Ve ona Asa, ama umarsınız ki, Rabbüküm, sizin Rabbiniz, en yerham eküm. Yenisi Rabbiniz, size eder kamat eder. Yani zaman gelecek, demek ki tekrar yahudiler toplanacaklar, Kuriste çevresinde yine der kuracaklar, kuracaklar. Bu oldu. Ne zaman oldu bu? 1948 senesinde akmaktadırlar. Yani miladi İsa Aleyhisselam 30 yaşına peygamberlik verildi. 33 yaşında göğe kaldırıldı. Onun göğe kalırsan 40 sene sonra demek ki miladi 73 yılında kurus yine yakıldı, yıkıldı, harabe edildi. Oradan bir de yadı bırakılmadı. Çoğu kılıçtan geçirildi. Kalanla etrafa dağıtıldı. Parakenoslar sürdüler, sürdüler. İlk cezaları 70 yıla bitti, bitti. Ama ikinci cizaları uzadı tabii. Aşağı yukarı şöyle böyle 1900 küsür sene oldu. Yani 1900 küsür sene Yahudiler dan geçirdiler. Tabi bu esnada bazıları ezildiler, sömürdüler. Onlara zulüm de yapıldı. Oradan oraya kaçtılar, burada oraya kaçtılar. İspanyollardan Osmanlılara kaçtılar. Tabi son Hitler'den Almanya'dan böyle çektiler diye dağıldılar. İdi bunların bu alt haberler onlara bu bir manevi cezaları idi. Ama Rabb'e öyle bir onlara. Kur'an-ı bize bela buyuruyor, Mu bilirsiniz ki ümidi kesmeyenin Rabbin İslam'at eder, eder. Ve işte Kudüs'te İsa Devleti kuruldu oldu Peki şimdi ne olacak? Bu denet yaşayacak mı şimdi böyle? Acaba üçüncü bir katliama olacak mı acaba orada? Evvelki daha da fazla olarak olacak mı? Ne diyor Kur'an-ı Kerim ona? Ben aşırıya buyuruyor. Sebebillah. Ve in uttüm udna. Ve in uttüm. Eğer siz tekrar eski haline dönerseniz Ud, avdet, dönüş anlamına geliyor. Eğerse tekrar, yani önceki defalardaki gibi sizler, tekrar öyle zulme, zorbalığa, baskılığa, kan dökmeye, buna yetenirseniz, yetenirseniz, Ud'na, Belan buyuruyor, biz de eskâle döndüreceğiz, döndüreceğiz, başınıza yine başka birisini göndereceğiz, İki öncekinden belki de daha feci şekilde orada katli olacak. Ve işte siyonizm yağdurunun sonu gelecek. Bugün duruma baktığımızda gerçekten dünyaya karıştıran siyonizm. Yani Amerika'yı ortaya çeken de her ne kadar bir petrol kavgası varsa da, enerji kavgası varsa da Amerika'nın asıl şeyi İsrail'i korumak, kollamak. Yani Büyük İsrail'i kurmak. Büyük Orta Doğu dedikleri Büyük İsrail'i kurmak. E, maalesef Amerika'nın halkı da İsrail'in tam pençesinde. Gizli devlet İsrail Amerika'ya hakimdir. Dünyanın çok yana hakimdir. Siyasette, ekonomide, ticarette, basında çok şeyde hakimlerdir. Siyonizm Diyen kuşatmışlardır. kuşatmışlardır. Tabi bugün insan hakları şunlar bunlar, İsrail'de bunlar geçersiz. Her gün tanklarla gider, istediği gençleri öldürür, çoğu çocuğu öldürür, kadınları öldürür, evleri yıkar, üstten bambaları atar, bütün dünya karşıdan bakarlar. Buna bakarlar eğer başka bir İslam ülkesinde mesela Yahudere karşı azından başkalarına karşı ufak bir hareket olsun diye ayağa kalkıyor. Üniversite Milletleri NATO'su, Amerikası ayağa kalkıyor birden bir insan halkının demokrasi diye ayağa kalkıyorlar. Efendim işte şöyle silahlar burada ayağa kalkıyorlar. İsrail'de en korkun silahlar bulunduğu halde İsrail'de. İsrail'de en korkun silahlar bulunduğu halde İsrail her gün elini kolunu sallayıp tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, bul üzerleriyle kardeşlerimizi astı, kesti halde tabi bütün dünya buna siyici kalıyorlar. Ama allah Teala kalacak mı? Kalmayacak muhtemelen. Mevlamız buyuruyor veyin üttüm üdünâ Mevlam buyuruyor. Eğer sizler ey Yahudi milleti ve İsa'yı olarak Mevlam buyuruyor tekrar ilk defa iki defa yaptığınız gibi yine böyle bir baskı zorbalık, zulüm yapacak olursanız, kalkarsanız Uduna tekrar aynı şey başına gelecek bu tabi dünyacası olacak ve Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam adetleri hadis-i Buhari'de ki en hızlı hadis Yahudilerle İslam arasında bir savaş olmadan kanın kopmayacak bu trende. Yani Filistin İsrail değil, hatta İsrail Arap değil de İsrailler Müslüman arasında bir savaş olacak, olacak ve bu savaşta Allah'ın iziyle Yadurun kökü kazanacak ve bu Yadurun son olacak. Son olacak bu. Peki acaba bu nasıl olabilir ki acaba? Hani Amerika var. İşte Allah Teala bir şey diledi mi, Allah bir şeye takdir etti mi, onun da vakti geldi mi, her şey bir anda olur verir şey. Çok zamanlar, çok zamanlar mesela şeye işte tarihe baktığımız zamanlar Hz. Ömer'in zamanında Müslümanlarla İranlılar o dev İran ve Roma idi. Böyle. Kadesi'ye savaşı var. Böyle. Kadesi'ye savaşı Müslümanla İran'daki savaşların belirleyici dönüm noktasıydı. idi. Kadesi'ye savaşı. İran'ın en güçlü efsanevi komandanı Rüstem başkomanda. Emrinde 120 bin asker var. Evimde yüz bin asker var. Bir ortada filler var. Filler üzerine böyle mahfel bir küçük kulübe yapmışlar. O içine işlemiyip şekilde işte o okatıyorlar ok böyle. Tam gibi Öyle işte. ki elhamdülillah Rabbim bir fırtına önce bir verdi fırtına verdi. Bütün çadırları uçtu. Bir korku mevlamlara saldı. Fil ürtüler ve en büyük o güçleri, rüslemleri de orada öldürüldü, başı kesildi. Yalnızca bozuldu muhteremler. Yine Hendek Savaşı'nda da Rabbim korkunç bir fırtına çıkardı. Hendek'in öbür tarafında müşrik kabilelerine karşı yerden çakıllar kalktı. Böyle. Tavuz, duman, toprak böyle. güçlü, ses çıkaran korkunç bir fırtına koptu. Müşrikler gözleri görmedi. Hayvanların toza girdi. Hayvanlar tepkime başladı. İtlerine kopardı. Çadırlar uçtu. Kaçıp bittiler böylece. Şey. Allah-u Teala dilerse muhteremler Mevlam mesela Amerika'nın filoları, uçak gemileri, o korkunç savaş gemileri. Mevlam dilerse bir anda bir anda abi, öyle bir fırtına verir ki denizde hepsi olabilir olur ortaya gider muhtemelen. Efendim. Ne zaman olur bunlar? Allah'ın dile vakit gelince. Gelince bu alem başı bu değil ameller. Alemin Rabbi var. Allah Rabbi alemin de böyle her şey gözetimindedir. Peki sonra Kudüs ne oldu mu Yakın Böyle sonra Kudüs ne oldu? Hazreti Ömer'in zamanına kadar Kudüs Romalıların elinde kaldı. Hatta bir ara Peygamber zamanında İranlılar Roma ordusunu yendiler. Ki burun Rum Suresine geliyor bu ayet İran'da kereme. İranlılar eline geçti bir ara. Irak, Kudüs, Filistin, Şam, Suriye, Anadolu İran eline geçti. Sonra tekrar Romalılar yine buna saldırırlar. Yer aldılar. Hazreti Ömer'in zamanında yine Kudüs Romalara ait. Roma valisi vardı orada. Hazreti Emen zamanında Şan fetholundu. Filistin her taraf fetholundu. Kudüs çok muhkem sağlam kale için içerisindeydi Kudüs şehri. İslamoğulları Kudüs'ü muhasır ettiler. Çember aldılar. Onlara teslim olmaları için uyarı yaptılar. Bunun üzerine dedi ki Kudüs'te ileri gelenleri eğer halife Ömer Medine'den kendisi bir daha buraya gelirse dediler ona teşlim oluruz dediler onun adaletine güveniriz dediler eğer gelmezse dediler size güvenemeyiz dediler savaşırız dediler bu üzerine kumandanlar bu Bey Hazreti da has ve mektup yazdı durumu şekilde Hasem'e ve mektup yazdı has geldi. Hatta Has Ömer geldiği zamanlar oraya yani Kulüseki Romalılar inanmamışlar. Ömer bu mu demişler. Ona zannetmişler ki Roma İmparatorları gibi, İran Kisrası gibi altın taşlar, görkemli şaşalı şey beklemişler böyle gösterişli. Bakıyorlar bir küçük merkebe binmiş Hazreti Ömer. Yamalı bir gömlek. Baştan bir takkesi, bir sarı başlasında, yamalı bir gömlek, bir tavada bir şey. E, bu mu Ömer? Evet Ömer bu. Ama isminden korkmuşlar kendisinin. Teslim ettiler. Hazreti Ömer e girdi, gezdi. O zaman meclis yaksanamın bulunduğu yer bir çöplük mezbe getirilmiş. Hazreti Ömer bir de kendinde çalıştığı Orası temizlendi. Tekrar imar edildi. Üzerine bir meşrit yapıldı. Üzerine meşrit yapıldı. Şu andaki durum hasremen yaptırdığı hal. Orada duruyor. İşte Adalet-i budur bu şekilde. Demek ki Allah-u bir şey takdir etti mi? Onun bir de vakti geldi mi? Onun vakti geldi mi? O iş hemen verir allah Teala kadir muttaktır. Allah sonsuz kuyus sahibi Allah-u yapar. Mevlamız acile etmez. Acele etmez. Bunun için yeni dünya düzeni veya büyük Orta Doğu gibi planlar Allah'ın takdiri neyse öyle olacaktır. Yalnız tabi ne var? Mevlam burada şart koştu. İsrail oğullarına mevlam şart koştu burada. Er tevbeditte ve in ahsen tüm Mevlam buyurdu. Yani inancınız güzel olur. Ameliniz güzel olur böyle. Alakın güzel olur böyle. Yani terbiye yaşarsınız, insanca yaşarsınız, Allah kulluk ederseniz Allah yardım eder. Demek ki eğer biz Müslümanlar da aramızda inşallah birleşebilsek bu ayrılığı bölümciyi atabilsek Allah'ın dininde Allah'ın kitabında İslam'da birleşebilsek insanı bir işte tek unsur din ancak insanı din birleştirir örnekler çok da bir tarihte Mesela ilk örneği Medine'deki Evs-Hazdeç kabileleri. iki kabile. Evs-Hazdeç. ilk kabile. Birbiriyle amansız düşman. Kan davaları. kin aralarında. Asırlık. Asırlık böyle. Arada bir savaşıyorlar birbirleri. Top yükün savaş birbirleriyle. Savaşıyorlar. Top yükün savaş. Tabi e, gençler Ölüyor. anneleri ağlıyor. Babalar ağlıyor. Genç kadına dul kalıyor. Çünkü gitim kalıyor. Ama önlenemiyor. Araya giriyor bazen yaşlılar, akıllılar. Bir barış yapıyorlar. Ama barış uzun sürmüyor ki ufak bir kıvılcım, ufak bir sağduyunu derdışık kalması akıl derdışığı kalıyor. Birdenbire patlıyor bir savaş. Yine uzun zaman devam ediyor. Böyle. Günler devam ediyor. Hep böyle diyor. İşte elhamdülillah İslam'ın Medine gelmesiyle her iki kabilinin de İslam'ı kabullenmesiyle din bunları birleştiriyor. Işte. Aynı safta yan yana, omuz omuza namaz kıldılar. beraber kuran okudular. Allah zikret peygamber sohbetinde dizize sebebi otururlar. Gerçekten tam bir kardeşlik oldu. Hepsi unutulmuş. İşte Osmanlı Devleti'nde uzun süre yaşadığı En uzun ömürlü süper güç dünyada Osmanlı Devleti. En uzun. Değişik dinler, değişik mezhepler, değişik ırklar, diller, renkler değişik. Dört kıta birleştirmiş. O dönemde uzun uzak memleketlerden böyle Değişik ırklar, değişik renkler, değişik diller, hatta dinler meselede bile değişik. Ama İslam'ın adaleti var. İslam'da eşit ilkesi var. İlkesi var. Mesela bir örnek beni bırakayım konu inşallah. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri İstanbul'u fethetti. Biliyorsun. Hem de 21-22 yaşlarında genç, çok hızlı, enerjik, dinamik, hareketli, hareketle insanlığı fethediyor. Karşına dünyanın başka güç yok, sorumsuz. Ona kimse bir şey sorup çekemiyor karşısına böyle. O durumda onun yerinde başlı olsaydı İstanbul'da bir tek kilise bırakmazdı, bir tek Rum bırakmazdı. Öldürürdü, asardı, keserdi bunları, zorla İslamlaştırırdı. Ama neden böyle yapmadı? İslam uyguladığı için. İslam'da zorlamak yok. İslam'da kilise yıkmak yok. İslam'da papaz olsun, ham olsun, Din adamımız savaşa karışmamışsa, ya da savaşı körüklemiyorsa, o an dokunmak İslam'la böyle işe. İslam'ın herkese böyle Serbesttir. Fatih gibi bir kahraman, bir Fatih. Bir de yaş olarak, 20 yirmi yaşlarında böyle, en hızlı döneminde, gayet enerjik bir döneminde, öyleyken, İslam'a bağlılığından dolayı İslam düşmanı çıkamadı. Adati ilahi, adat ilahi uyguladı. Ne dedi? Herkes inancında serbest. İbadetinde serbest. Yaşamında serbest. Giyiminde serbestti bakalım. İslam'ı fetittiği halde kilis çanları çaldı yere. Kilis çaldı. Papazlar aynı kıyafetini taştırdılar. Devam ettiler. Bu arada bunun da ilginç bir yönü var. Bir Rum yani Bizanslı Rum bir mimara Fatih Hazretleri bir görev vermiş. Şunu şöyle yap diye. Bu Bizanslı Rumalar mimarda Fatih'in istediği şekilde onun veren direktiye doğrultusundan planı çiziyor, krokisini hazırlıyor, bu iş yapılıyor. Fatih tabi herhalde o hengamedeki karışıklıktan işinin çokluğundan verdiği direkti unutmuş, sonra beğenmemiş onu. beğenmemiş ama sanki bu suçu kene değil de mimar da biliyor suçu biliyor. Tabi heyberte bir anda gaza öfkeye geliyor, mimar çağırıyor, öfke sen ben dinlemedin, neden eminmeyi taa sen benim ulyemirim ben diye hangi neden sen bu çiğnin bu çiğni çiğnin kesilir bir biletlerini kesiyor da mimar şimdi mimar tabi ne yapacak mimar şöyle düşünüyor eğer bu İslam dini hak dinse diyor bunda adet olması gerekir Hakkımı arayacağım bakalım diyor. Burada. Nerede arayacak? İslam kadısında. Bir dilekçe şey veriyor. O gün kadısı da Zemir Aleyküm Hazretleri. Meşhur. İlmiyle amil. Diniyle gayet bağlı. Allah'tan korkan bir kişi kadı. Ona şikayette bulunuyor. Ben diyor Suhatu Hazretleri'nden şikayetçiyim. Peki nereye şikayet? Bu şekilde böyle. Hemen kadı haber gönderiyor padişah mahkemeye gelsin diye. Hakkında dava var. Davacı var. Gelsin derden. Koca padişah Hazır, Fatih. Kadının emri üzerine mahkemeye gidiyor padişah. Gidiyor. Kadı mimarı dinliyor. Şahitleri dinliyor. Padişah dinliyor. Kadı bakıyor ki Rum, Hristiyan mimar haklı ama. Haklı. Padişah haksız. Ne gerekiyor şimdi? Kısas ceza olarak İslam'da. Kısas. Elli kesti ve kadı yani hakim kesin emini veriyor. Fatih Mehmet haksız yere Rum mimarın elini kesildiği için sen. Onun da aynı eli aynı yerden kesilecek. Bu kadar. Kesilen veriyor bu şekilde böylece. Bunun üzerine Rum mimar ağlamaya başlıyor bunu görünce. Palaşağı hibettik, palaşağı bakıyor. Palaşağı öyle duruyor. Süktün püktün duruyor. Kadının karşısında. Mimar bunu görünce ağlamaya başlıyor. Kadı efendi ben davamdan vazgeçtim diyor. Hakkım ediyorum ben diyor. Tabur bu hakkım Vazgeçtim diyor. Ve orada kanun uzarında kelime şahate getirip Müslüman oluyor kardeşlerim. Orada Müslüman oluyor. İşte İslam böyle yerli yeryüzüne böylece. İslam böyle yeryüzüne yıllıyor. İslam'da adalet var. İslam'da eşitlik var. Bu herkese bilinen bir konu bu. Böylece bu. bu konu bu. İnşallah Teala bize Rabbim o günleri gösterecek muhteremler. Bu kişi olacak bu. Olacak bu. Rabbim inşallah bütün insanlığa yani yürüsü Rabbim inşallah bütün insan Rabbim inşallah bu adayeti Rabbim gösterir inşallah Teala. iller Fatiha.